Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. İnkar edenler dediler ki, biz ve babalarımız toprak olmuşken mi gerçekten bizler midir edip çıkarılacağız? Andolsun bizler de bizden önce babalarımız da bununla tehdit edilmiştik. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir. Laki de yeryüzünde dolaşın da suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.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 Musa onun Şuayb'in yanına gelip başından geçenlere onu anlatınca Şuayb korkma o zalim kavimden kurtuldun dedi. Kızlardan biri babacığım onu ücretle tut herhalde ücretle tuttuklarının en hayırlısı güçlü ve güvenilir olan bu adam olacaktır dedi. Şuayb ben sekiz yıl bana çalışmana karşılık şu iki kızımdan birisini sana nikahlamak istiyorum.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 Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz var. Onlardan suda boğduklarımız var. Allah onlara zulm ediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulm Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızısı şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi.